Endonezya'nın Cava Adası'nda Radikal İslam Fabrikası diye nitelenen ve radikal görüşlü Müslümanları yetiştirdiği iddia edilen Nugrik Okulu'nun müdürü ile görüştüm. Okulun kurucusu olan Ebu Bekir Beşir'in yakın arkadaşı aynı zamanda Vahyuddin. Ebu Bekir Beşir, 2002 yılında Bali'de meydana gelen ve 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılarla ilintili bulunarak Mart ayında mahkum edilen kişi. Başkent Jakarta'daki bir mahkeme, Beşir'i, Bali'deki bombalı olaylarla ilintisinden dolayı ve Cemaati İslamı adlı Radikal İslamcı grubun lideri olduğu için suçlu buldu. Birçok ülkede katı tutumlu İslamcılarla görüştüm ama Radikal İslamcı okulun müdürü Vahyuddin'le görüşmemde olduğu gibi sanki bir duvara konuşuyormuş hissine kapılmadım. Fakat ne kadar sorularınıza yanıt vermekten kaçınırlarsa kaçınsınlar, Endonezyalı radikaller aslında şaşırtıcı biçimde açık faaliyet gösteriyor.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 Görüştüğüm bu kadın İslam'ın müdafaa is cephesi üyeleri geliyor diye polis tarafından kendilerine ihtarda bulunulduğunu söyledi. Bu cephenin üyeleri Ramazan sırasında hiçbir yerde alkollü içki içilmesini istemiyor. Her zaman yaptığımız gibi uh, o cuma akşamı da biraz yes, bir şeyler yemek, arkadaşlarla buluşmak için geldik buraya. Ama çok geçmeden polis geldi ve buradan ayrılsak daha hayırlı olacağını söyledi. So the owner told everyone to leave straight away by 10 o'clock the place already shot everything locked everything. Onun üzerine gece kulübünün sahibi herkese hemen kulüpten çıkmasını söyledi. Saat 10 olmadan boşaltılmıştı kulüp. Kapısı kilitlenip kapatılmıştı. Gece kulübünü yerle bir etmek için çok sayıda kişinin yolda olduğunu söylediler. Onun için bir an önce çıkmamızı istediler. Gerçekten de saat 11.30'da geldiler ve kırıp döktüler. Daha önceki yıllarda bilardo salonlarına baskın yapıldığını, kulüplerin yıkıldığını gördükleri için polisten ihtar alır almaz kaçtıklarını söyledi görüştüklerim. Ama anlaşıldığı kadarıyla içeride kimse kalmadığı halde kapıları, kilitleri kırıp içeri girmişler ve büyük hasar vermişler. Kimdi bu gelenler, tanıyabildiniz mi diye sorduğum zaman kimilerinin yüzlerini kapamış olduğunu söylediler. Motosikletlerle, kamyonlarla, kamyonetlerle geldiklerini, aşağı yukarı 400 kişinin geldiğini anlattılar. O gece eğlenmeye gittiğini sanan birçok kişi için hayatlarında zor unutacakları bir kabusa dönüşmüş anlaşılan. Ramazan ayında bu tür saldırılara alışmış artık halk. İslami Müdafaa Cephesi'nin üyelerinden birine Hilmi Bekir Almazka diye sordum. Böyle şiddet olaylarını nasıl haklı gösterebiliyorsunuz? Biz, uh, uh, like, uh, Defender front, give elephant man. Go bar, biz müdafaa cephesi olarak başkalarına 11 ay süre tanıyoruz. O dönem içinde diskoteklere, barlara gidebilirler. Ama onlar neden bize bir ay vermiyor? Sadece bir ay. Çünkü biz inancımıza göre hareket ediyoruz. Allah'a inanıyoruz. O zaman yılın 11 ayı başka ama Ramazan ayı özel bir ay diyorsunuz. Ramazanda içki içilmesin mi demek istiyorsunuz diye sorduğum zaman da halka açık yerlerde içilmesin diye yanıt verdi. Peki bunun batı karşıtı bir tutum olduğunu düşünenler çıkarsa buna ne dersiniz? Siz batıya karşı mısınız diye sorunca da yanıtı şöyle oldu. Hayır bence batıllaşmanın her yönü kötü değil. Araştırma yöntemleri, idaresi, aydınların seviyesi. Bütün bunlar iyi işler. Ama kültür deyince yaşam biçiminden söz ediyorsak örneğin fahişelik, kumarbazlık yolsuzluk gibi Müslüman kardeşlerimizi karanlığa boğacak şeyler, iyi değil. Hepsinin cehenneme gitmesine yol açar bu. İslam'ı müdafaa cephesi gibi örgütlerin eylemcileri azınlıktaki radikal kişiler olabilir. Ama çok iyi örgütlendikleri ve amaçlarına ulaşmaya kararlı olduklarına şüphe yok. Endürense'yi katı tutumlu bir İslam ülkesi yapmaya kararlılar. Peki onları durdurmak mümkün mü acaba? Sosyal adaletin yüksek olmasıyla bir ulus kendisini yalnız siyasi ve ekonomik olarak değil, teknolojik olarak da savunabilir. O nedenle savunmanın temeli bence sosyal adalettir. Bunları söyleyen Endonezya'nın yeni savunma bakanı Juwono Sudarsono. Başkent çakarta'daki bir düşünce kuruluşunda konuşan bakan, demokratik bir ülke olma kararlılığını böyle ortaya koyuyordu. Ancak diktatör bir devlet başkanının, Suharto'nun devrilmesinin üzerinden altı yıl geçmesine rağmen hala kolay başarılamayan bir iş bu. Demokrasiyi pekiştirmek, aşırı görüşlülere karşı savaşın temel bir parçası diyor savunma bakanı. There have to be what I would call the three R's, political reform, economic recovery... Bence üç temel alanda odaklaşmak gerekiyor. Bunlar siyasi reform, ekonomik durumu düzeltme ve kültürel barışma. Geçmişte siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü ve toplumsal bunalım yaşadık bu ülkede. Adeta umutsuzluk ve istikrarsızlık kısır döngüsü oluştu. Endonezya'da radikal İslam'ın çeşitli biçimlerinin sergilenmesi sizi endişelendiriyor mu? Özellikle Cemaat-i İslami grubunun faaliyetleri diye sorduğum zaman şu yanıtı verdi Savunma Bakanı Sudar Sonu. Benim görüşümce bu örgüt 20 yıl kadar önce Güneydoğu Asya'da yolsuzluklarla dolu ve adaletsiz diye gördükleri sistemlere karşı İslam'ı bir siyasi silah olarak kullanma amacıyla oluşturuldu. Bence fazla bir çekiciliği yok bu örgütün şimdi ama güzel konuşan hatipleri dinleyen bazı gençlerde ilgi uyandırıyor. Teröre karşı sert bir tutum takınmanız gerektiğini düşünüyorum ama terör kaynaklarına adaletsizliğe, kalkınma düzeyindeki eşitsizliğe ve genel olarak adaletsizliğe karşı daha da sert olmamız lazım. Ancak hükümet daha ileri giderek, cemaat-i İslami bir terör örgütü diye nitelerek yasa dışı ilan etmeye istekli değil. Oysa Washington'daki müttefiklerin isteği bu doğrultuda. Endonezya konusunda öne gelen uzmanlardan Sidney Jones, hükümetin bu temkinli yaklaşımının ardında bir dizi neden bulunduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yardakçısı olarak görülmek istemiyorlar. Bu bir. İkincisi de şu, Suharto döneminin kötü günlerine döndükleri, son altı yıldır elde edilen yeni insan hakları kazanımlarını zedeleyecek eylemlere giriştikleri izlenimini de vermek istemiyorlar. Üçüncü olarak da özellikle muhafazakar Müslüman toplumu incitmek istemiyorlar. Cemaat-i İslami'nin bir terör örgütü olduğunu söylemenin hem İslami okul sistemini hem de Endonezya'da genel olarak İslam'ı lekeleyeceği endişesi içindeler. Bu temkinli davranış, radikal tutumlara karşı harekete geçmekteki isteksizlik, Endonezya'daki tüm ılımlarda görülüyor aslında. Yapış yapış sıcak uzun bir günün sonuna geldik. Şimdi önünde durduğum caminin etrafında herkes bir beklenti içinde. Evet, müminlerin, üstelik binlercesinin izlemek için toplandığı bu etkinlik sıradan bir etkinlik değil. Televizyondan halka seslenerek kendisine hayran insanları büyüleyen bir vaizi dinlemeye gelmiş halk. Bu gösterinin baş yıldızı gelmeden bir grup şarkıcı sahneye çıkarak bekledikleri yıldızın bestelerinden birini çalıp söylemeye başladı. Müslümanlara yüreklerini temizlemeleri çağrısı yapan bir şarkı bu. Halk bu şarkıları dinlerken ben sahnenin arkasına geçip gecenin yıldızıyla tanışmaya gittim. My name, Abdullah Benim adım Abdullah Gemnastiyar. 42 yaşındayım. Bir karım ve 7 çocuğum var. Bu gece Jakarta'da sizi dinlemek için bu kadar çok insanın toplanması doğrusu çok etkileyici. Ne anlatacaksınız onlara diye sordum. It is very important to, to talk about how beautiful Islam, you know. İslamın ne kadar güzel olduğunu anlatmak çok önemli. Onun için Endonezya halkına Müslümanlara şunu söyleyeceğim: Endişelenmeyin, öfkelenmeyin, ama kendinizi düzeltmeye çalışın. O zaman umarım güzel Müslüman olmak için ellerinden geleni yaparlar. Endonezya şimdi demokrasi olan bir ülke mi? Adım adım daha iyiye doğru gideceğiz diye umuyorum. Gemnastiyar gerçekten ünlü bir yıldız olarak halkı tam anlamıyla galeyana getiriyor. Onları tam anlamıyla büyülüyor diyebilirim. Endonezya'da geleneksel dini ve kültürel uyumun modern yüzü bu gördüğümüz semuanya akibatnya kan menerima kenyataan Kadınlara takılıyor Gemesyer ve şöyle soruyor Kocalarınızla keçilerin ortak noktası nedir acaba Kadınlardan biri ikisinin de sakalı var diye atılıyor Yok diyor bizim vezir Gemesyer Her ikisi de Tanrı'nın yaratıklarıdır Cem Nesliar, ülkesinde Müslümanlık için neler düşlediğini şöyle anlattı bana. You know, is the Endonezya, dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip olan ülke. Onun için bir gün tüm dünyanın bu ülkede İslam'ın ne kadar güzel olduğunu göreceği umudundayım. Endonezya halkının, İslam'ın ne kadar güzel olduğunu öğrenebilmeleri için, herkesin güven içinde olduğunu gösterebilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Biz Endonezya'da çok mutluyuz. Hristiyanlar, Katolikler, Budistler, Hindular var bu ülkede. Ben bundan çok memnunum. Çünkü İslam'ın herkesten nefret etmediğini gösterebiliyoruz dünyaya. Ümidim günün birinde tüm dünyada hep iyi ilişkilerin olması, herkesin temiz kalple birbirini seveceği, birbirinden nefret etmeyeceği günler gelecek diye ümid ediyorum. İnsanın içini sıcacık yapan bir hava isiyordu etrafta. Gemnestiyarı görmeye gelenlerin gerçekten çok memnun oldukları açıkça belli oluyordu. Ama ben camiden ayrılırken, ılımlıların kendilerini gösterme gayreti içinde olduğu bu ülkede sevgi ve ahenk çağrılarının yeterli olmayacağını düşünüyordum. Jakarta'daki son günümde, ılımlıların güçlerini sınayan bir kişi olarak tanımlanabilecek kişinin duruşmasına gittim. 2002 yılında, Endonezya'nın 11 Eylülü diye anılan, Bali'deki bombalama olayıyla ilintili olduğu suçlamasıyla yargılanan din adamının davasını izledim. Saroni'nin yapak adıca batanını alalım yama islami. Mahkemede so yeah, yeah, yeah, yeah, very, very tight security here at the courtroom. There's almost certainly more security men than there are people coming to to witness the trial. Mahkemede çok sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Duruşmayı izlemeye gelenlerden çok güvenlik görevlisi vardı. Desem yalan olmaz. Mahkeme salonuna girebilmek için bir dizi güvenlik görevlisinin sorgulamasından geçmem gerekti. Duruşma salonunda en sonunda kısa boylu, 60 yaşlarda olan Ebu Bekir Beşir'i gördüm. Omuzlarına kırmızılı beyazlı kefiyesini atmış, kameralara gülümseyerek poz veren bir kişi. Mahkeme televizyon ve gazete muhabirleriyle dolu. Ayrıca yaşlı din adamını desteklemek için gelmiş bazı radikal islamcılar da vardı salonda. Mahkeme salonunda konuştuğum gençlere neden buraya geldiniz diye sorduğum zaman doktor Ebu Bekir Beşir'i desteklediğimizi göstermek için dediler. <Gülüyor> Çünkü biz de Müslümanız. Hiç de yanlış bir şey yapmadığı için ona destek olmaya geldik. Amerika öncülüğündeki kafirler yüzünden burada mahsur kaldı. Onun serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Çünkü kendisine karşı yapılan suçlamaları destekleyecek hiçbir kanıt getiremediler mahkemeye. Ebu Bekir Beşir'in sadece dini yol gösteren bir vaiz olduğunu söyleyen bu genç hiçbir zaman şiddete karışmadığını... Bütün bunların bir siyasi oyunu olduğunu bekliyordu. Bali'deki bombalama eylemini kim düzenledi sizce peki diye sordum. Siyae. Itu bisa dibuktikan dari sejarah. dulu orang kafir itu olduğu çok açık. Yüzyıllardır kafirler Müslümanların düşmanı. Bizi piyon olarak kullandılar. Hapse attılar, hatta öldürdüler. Öyle yazıyor Kur'an'da. Saya <gülüyor> Ya, çatın, çatın. Ya, çatın. Şirakın, ya. Ebu Bekir Beşir duruşma sonunda suçlu bulundu. Mart başında Bali'deki gece kulüplerinin 2002 yılında bombalı saldırıya hedef olmasından suçlu bulunarak 2,5 yıl hapse mahkum edildi. Cemaat-i lideri Ebu Bekir Beşir mahkum edildi ama bundan böyle Endonezya hangi yolu izleyecek? Amerika'ya ve Batılılara karşı öfke dolu radikal İslamcıların yolundan mı gidecek? Yoksa hoşgörüden yana olduğunu iddia eden Felsefi görüşleriyle halkı büyüleyen vaizin izinden mi? Endonezyalıların çoğu ve Muhammediye gibi halkın çoğuna hitap eden gruplar hala geleneksel çok kültürlülük fikrini destekliyor. Onlar modern demokrasinin, dinin en iyi koruyucusu olduğunu düşünüyorlar. Ama onların karşısında militan bir azınlık var. Demokrasiden nefret eden ve kendi dar görüşlerini herkese kabul ettirmeye çalışan bir azınlık. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesinin en çok sıkıntı yaratan tarafı halkın çoğunun içlerindeki tehlikeye karşı çıkmaya bu kadar isteksiz olması. Bundan sonraki programımızda Güneydoğu Asya'nın tümünde İslamcı aşırı görüşlülük konusuna döneceğim ve bu bölgenin nereye doğru gittiği sorusuna yanıt aramaya çalışacağım.